132. Konu: Halit'in Beni Haris heyetiyle birlikte dönmesi. Halit beraberinde Beni Haris bin Kap'ın heyeti de olduğu halde Hazreti Peygamber'e geldi. Hazreti Peygamber onları gördüğü zaman şunları söyledi: Hindiler gibi görünen bu insanlar kimdir? Şöyle denildi: Ey Allah'ın Rasulü, bunlar Beni Haris bin Kap kabilesidir. Hazreti Peygamber'in yanına geldiklerinde ona selam verdiler ve biz senin Allah'ın Rasulü olduğuna, Allah'tan başka da ilah olmadığına şahitlik ettik, dediler. Hazreti Peygamber ise ben de şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben Allah'ın elçisiyim, dedi ve ilave etti. Siz misiniz savaşa soyunduklarında ilerleyenler, onlar sustular ve bu soruya cevap vermediler. Peygamber bunu ikinci, üçüncü defa tekrarladı. Yine cevap yok. Dördüncü defasında onlardan Yezid bin Abdulmüdam dört defa evet, ey Allah'ın Resulü, bizi savaşa sürüklendiğimizde ilerleyenler, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Halit bana sizin Müslüman olduğunuzu ve savaşmadığınızı yazmasaydı şimdi kafalarınızı, ayaklarınızın altına atardım, buyurdu. Yezid bin Abdulmüdam dikkat et, Allah'a yemin ederiz ki biz ne sana ve ne de Halite hamd ediyoruz, dedi. Hz. Peygamber o halde kime hamd ediyorsunuz, diye sorunca ey Allah'ın Resulü, senin vasıtanla bizi doğru yola ileten Allah'a hamd ederiz dediler. Doğru söylediniz, diyen Hazreti Peygamber şöyle sordu. Siz cahiliye döneminde size karşı çıkanları ne ile mağlup ediyordunuz, onlar biz kimseyi mağlup etmedik ey Allah'ın Resulü, deyince Hazreti Peygamber evet, evet, siz sizinle savaşanları mağlup ediyordunuz, buyurdu. Onlar ey Allah'ın Rasulü, bizimle savaşanları şu özelliklerimiz sebebiyle mağlup ederdik, biz derli toplu bir kavim olup birbirimizden ayrılmazdık ve hiç kimseye de zulmetmezdik, dediler, Hazreti Peygamber doğru söylediklerini beyan buyurarak başlarına Kays bin Husayn'ı getirdi.